TRT Türkü dinleyicileri için GAP Diyarbakır Radyo stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz bugünkü Türkülere Gönül Verenler programını sizler için Gülistan Fırat hazırladı. Ses kayıt ve montajda Murat Özgür Batu, spikeriniz Ben Tuba Bezirgan, hepinize mutlu günler diliyoruz. Dilinizden türküler, yüreğinizden umut eksik olmasın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın, TRT Türkü'de kalın.